Hadis 596. Atiyye İbnu Urve es-Saidi'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kul günaha girerim korkusuyla yapılması yasak olmayan bazı şeylerden bile uzak durmadıkça Allah'tan korkup yolunu Allah ve Kitabıyla bulanlar muttakiler yani Allah'tan korkan kişiler derecesine çıkamaz